بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعن بالله من شرور أن يفتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا أيها الذين الله عقا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Faslan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şer'an umur Değerli kardeşlerim bugün siyar sohbetimizin 31. konusu ve 61. dersini inşallah icra edeceğiz. Konumuz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 bugün özellikle bu dersimizde sohbetimizde Medine'de yaşayan kimselerden bahsedeceğiz. Evet. Medine kardeşlerim, muhacirlerin muhacirlerin ile hicretiyle Medine'ye hicretiyle üç sınıf insandan teşekkül idi. Üç sınıf insan insan grubundan oluşuyor idi.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 Yardımcılar manasında. Sadece İsa İslam'ın havarileri yok. Tüm peygamberlerin havarisi var. Yardımcı manasında. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Abdullah ibn Mesud'un duayet ettiği sahih bir hadiste hadis müslümde kayıtlı diyor ki Aleyhisselatü Vesselam allah Teala benden önce her ümmet içerisinde mutlaka bir peygamber göndermiştir.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 İmandan hardan tanesi kadar yok diyor. Yani yapmadıklarını söyleyen kimseler, ömür olunmadıkları şeyleri yerine getiren kimseler yapan kimselerle mücadele etmek gerekiyor. Bu metin içerisinde ve bu vasıflara sahip bidat ehli kimselere karşı mücadele etmek, cihat etmek gerekiyor. Burada bu anlatılıyor. Vallahi alam. Evet.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 Ve gücünüz nesretinde onların ahlakını yaşantılarına tutun, bu yaşantılarına tutunun yapışın. muhakkak ki onlar dost doğru bir hidayet üzere diyorlar. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh böyle bu şekilde vasıflıyor. Diyor. Allah azze ve celle teşti onları diyor. Onlar onun için çok kıymetli. Onun için Allah azze ve celle radıyallahu anhüm ve razı an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı oldu diyor. Birinci grup insanlar bunlardır. Medine'deki muhacir ve ensardan oluşan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ve havariler bunlar. İkinci grup insanlar ise Yahudiler. Bunlar Asurlular ve Romalılar döneminde bir baskıdan kaçmak için Medine tarafına Hicaz tarafına diyorlar.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 İş öyle sanfara geldi ki Araplarla evlilik, hısımlık yönüyle alışveriş yaptılar. Ve böylelikle e, onların görüntüsü iyice dürünmüş oldular. Ancak bu Yahudiler her ne kadar Araplarla evlilik açısından, hısımlık açısından veya kültürer açısından, kültürer açısından onlara benzeseler de Araplar, şey, e, Yahudiler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 öyle vahşi, geri kalmış, bir şeyden anlamayan, ayak takımı, okuma yazması olmayan kimseler olarak görüyorlardı Yahudiler. Ve onların mallarını yenilmesin bu olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi, Allah Teala onlardan bahsediyor, Yahudilerden. Diyor ki o Yahudiler, "Leysa aleyna alayna bi'cinen sabil" karşı, yani bu Araplara karşı Bizim bir vedali, bize karşı bir vedal yoktur, sorumluluk yoktur. Yani bizim yaptığımız şeylerde onların <gülüyor> manlarını almada başka şeyler yapma hususunda bunlara karşı yaptığımız işlerde bizim aleyhimize bir vedal yoktur diyorlar. Yani mübah görüyorlar her şeyi. Ve bu Yahudiler dinlerinin yayılması hususunda da herhangi bir faaliyeti de girişmiyorlar. Onların yaptığı faaliyet ne biliyor musunuz? Dünyeli bilimlerinin, e, dünyevi bilgilerinin çoğunluğu böyle fal bakmak, sihirle etmek yani büyüyle iştihal etmek, insanlara nefret etme, okuma, tabi dağıtlı şeylerle, bu gibi şeylerle iştihal ediyorlar. Ve onlar e, kazanç elde etme, ticaret,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 ödemekten aciz olacakları için onlarla birlikte oturup kalkmıyorlar. İleri gelen kilitelerle oturup kalkmıyorlar. Doktor el Amiri de nasıl yapıyor müellif? Es-Sirat-ı adlı kitapta diyor ki e, bu şey Medine toplumu diyor hiç şüphe yok ki Yahudilere boyun eğmişti. Yahudilerin sultasına, egemenliğine bulunamıştı. Ne zaman? Araplar böyle iktisaden, fikren ondan sonra siyasi olarak güçlenmeden önce Yahudilerin hakimiyeti altındaydı. Yahudiler e, Arap kabilelerinin tesir altında kalıyorlardı. Az önce söylediğimiz gibi. Yani etraflarını kuşatan, tamamıyla etraflarını e, çeviren Arap kabilelerinin bazı şeylerinden etkilenmişlerdi. Dolayısıyla da e, Şam'dan, e, işte işin başlangıcında Şam tarafından Metine tarafına böyle e, bir haleler bina etmek için o tarafa göç etmişlerdi. Bununla birlikte diyor, doktor e, <gülüyor> amiri, ziraatla ilgili, ekim cümle ilgili, sanatla ilgili ne kadar böyle tecrübeleri, bilgileri varsa,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 Bazı zirai araç ve gereçler, devatla, bunlar hususunda mahirler, bunları da aynı şekilde, bunları kullanmayı, sonra <gülüyor> evcil hayvanları, büyük baş hayvanları yetiştirip yetiştirme, onların bakımı hususundaki bilgilerini, tecrübelerini de tamamen getiriyorlar taşıyor. Yani dünya hususunda ehil bunlar, bugün de olduğu gibi. Yani geçmişte.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 Tabii kendileri yetiştiriyor doğal olarak ama bu tarafa gönderirken Müslümanlara gönderirken hiçbir şekilde yani güvenli, doğal tabi olarak göndermiyorlar bunu. Bir tuzak kuruyorlar. Az sonra söyleyeceğim, bütün bunlara rağmen onların asıl işi tuzak bulmak. Asıl işi dile yapmak. İman edenlere karşı. Evet. Böylelikle işte Yahudiler her ne kadar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 Kalpleri parça parça veriyor. Allah onlara hiçbir zaman birlik rahmet vermesin. Aksine Müslümanlara bizlere versin inşallah. Evet. Evet. Yahudiler kardeşlerim her yerde yaptıkları bu çok iyi becerdikleri rida ile yani faizle alışverişi böyle iktisadi e, işlerde en güzel şekilde kullanıyorlardı. Bunların yaptığı, başlıca iş buydu. Her ne kadar öde, o dönemde mecide bu rida ile yani faizle alışveriş yapılsa da Yahudilerin asıl yaptığı iş böyle faizle alışverişti. Bu konuyu çok iyi biliyorlardı. Çok iyi beceriyorlardı. Bununla beraber Yahudilerin asıl temayüz ettiği yani e, gelirginleştiği konu tuzak kurmaları ve ortaya atmaları hilo kurmaları bu konularda tarih boyunca böyle yapmışlar sadece iman edenlere değil biraz sonra söyleyeceğim o dönemde Es ve Hazreç kabilelerine ki onlar bir şirketler, onlara karşı da aynı koptuları kuruyorlar bunu niçin yapıyorlar az önce de söylediğimiz gibi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 Mutaffifin suretindeki ayetten alınma. Er Rahik böyle e, içecek manasına geliyor. Yani çok değerli bir içecek. Mahtum ise yani e, mühürlenmiş içecek. Yani ondan daha iyi yok manasına e, güzel bir içecek. Burada diyor ki bu alim Yahudiler hilele, hilelerin komploların tuzakların, haddi aşmanın ehli olan kişilerdi. Ve kabileler arasında, komşu kabileler arasında daima düşmanlık ve kıskançlığı böyle e, fitne olarak soktulardı Ve bu kabileler de farkında olmaksızın onların bu tuzaklarından dolayı aldanıyorlar, birbirlerine düşüyorlardı. Ve onların arasında da harp, savaş devam edip sürüyordu.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 böyle e, mal elde edilmek için kazanç elde edilmek için bu tür şeyleri yapıyorlardı. Yesri ve Medine'ye geldikleri zaman Yahudiler oraya Elbis ve Hazret kabilelerinden önce yerleşmişlerdi. Elbis ve Hazret daha önce size bahsetmiştim Yemen'den geliyor bunlar. Yemen'den gelen Arap kabileleri Yahudiler o zaman en güzel topraklarda böyle en güzel suyun olduğu yerlere yerleşmişlerdi. Elis ve neden Medine'den gelince baktılar ki tehlikeli bir durum söz konusu ve aralarına bunların aralarına düşmanlık birbirlerine karşı düşmanlık atıyorlar. Böyle bir fitne sokuyorlar. Ve harbi ateşini yakıyorlar. Nihayetinde de onlar birbirlerini yiyorlar. Ne zaman harp sönecek olsa hemen alevlendiriyorlar. Böyle bir tabiatlar var. O, o zaman az önce de söylediğim gibi Eris ve değil. Ve adetleri üzere ağır borçlar yüklüyorlar. Faiz borçları veriyorlar. Ve onların arasında Eris ve Hacret'in arasında hiçbir zaman savaş bitmiyor. Hatta ta ki bu harp harbine kadar. Bu az harbi dediğimiz harp 120 yıl sürüyor, İslamın gelmesiyle bitiyor. 120 yıl devam ediyor, etin O anda, o dönemde, kardeşlerim Yahudiler Medine'de üç grup halinde. Beni kaynuka Yahudileri, bunlar Hazrec kabilesi ile ile Ahitli, Yeminli kimseler.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 Yani kesinlikle istemiyorlar. Ve İslam'ın içerisinde karanlık bir tehlikenin olduğunu düşünüyorlar. Yani bilemedikleri ve böyle kendilerine karamsarlığı ifade eden bir tehlike olduğunu hissediyorlar. Öncelikle, birinci olarak Aleyhisselatü Vesselam onların kendi cinsinden değildi. Yahudilerden değildi. Onların böyle akıllarına, nefislerine, canlarını çektiği şeylere, tasarrufatlarına, kullanımlarına talebe gelecek, talebe çalan, böyle e, cins cinslerinden, ırklarından kaynaklanan, özelliklerini e, böyle sukuna erdirecek, rahata erdirecek bir özellik de değildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onların cinslerinden değildi. Onları sukuna erdirecek kendi cinslerinden değildi.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 Renkler, sınırlar İslam'ın önünde eriyip yok vurup gidiyordu aslında Ve Müslümanlar her nerede olunlarsa olsunlar kardeş diler. Dolayısıyla Yahudilerin seçilmişlik anlayışı kardeşlerim. Bunlar hani üstün ırk ya seçilmişlik. Bu iddiaları ve bu kendilerine ait olan ırkı üstünlükleri İkincisi de İslam'ın karşısında yok oluyor. İslam bütün bu anlayışlarını rahatsız ediyor. Bundan dolayı İslam'a buğuz kinle bakıyorlar. Üçüncüsü İslam emaneti emaneti eda etme, yerine getirmeyi, hakları yerine getirmeyi emrediyordu. Bununla gelmişti İslam. Onlar ise ihanete, ahde vefahsızlığa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 Şifa olmayacak, olamayacak. Bu hususta İbn İsa, Abdullah İbn Abi Duker, e, Muhammed İbn Amur İbn Hazım'dan rivayetle şunu naklediyor: Safiye bintu Hubei İbn Ahtab, bu annelerimizin bir tanesi. Daha Müslüman olmamıştım. Yani Yahudilerin ileri gelenlerinin, Yahudilerinin, Yahudilerin, Yahudilerin e, reislerinin kızı. O anlatıyor. Diyor ki, Safiye, rabbil anh'a bana diyor anlattı diyor Abdullah Efendi Abi Bekir, bana anlattı. Ben diyor, ben diyor Safiye kendisinden bahsederek. Babam için çok sevgili bir çocuktum diyor. Babam beni çok severdi diyor. Amcam da öyleydi diyor. Beni çok severlerdi diyor. Ben bir şey söylesem, başkalarının sözünü bırakır, benim sözüm alırlar. Yani ben selam versen, başkalarının içini bırakır, diğer çocukları bırakır, benim sözümü dinlerlerdi diyor. Bana önem verirlerdi diyor. Bu kadar değerli bir kadın. Yahudilerin, ileri gelenlerin yanında. Cebi alistatı Medine'ye geldiği zaman Kuba'ya konakladığında Amr ibn Aff oğullarının yanında konakladığında "Babam ve baban ve amcam diyor, eee erkenden diyor Kuba'ya gittiler." Kuba'ya gittiler. Sonra diyor güneş güneş batana kadar geri dönmediler. Güneşin basın vakti Böyle yorgun, bitkin, bir tarafları düşmüş bir vaziyette. Yani moralsizlikten, üzüntüden, insan bir tarafı böyle eğilir ya, o vaziyete geliyorlar. Bu üzüntüden dolayı diyor, Fatihya radıyallahu Allah beni hiç görmediler, fark etmediler diyor. Oysa ki, yani daha önceden onu gördükleri zaman ona önem veriyorlar onu seviyorlar onunla ilgileniyorlar öyle bir üzüntü içerisinde kiler ki yani o kadar üzülüyorlar ki İslam'ın gelişine Safiye Radıyallahu Anh'ın hiç gözlerinde bile yok. Amcası babasına diyor ki Fiyen'in amcası Radıyallahu Anha babasına diyor ki Ne diyor? Yani bu Muhammed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 İçlerinde gizlemişlerdir. Yeriyle geldiği zaman açığa vurmuşlardı. Safiye radıyallahu anh'a anlatıyor bunu. Babasının ve amcasının İslam'a olan düşmanlığı. Yahudiler özetle bu tabiata ve bu anlayışa sahipler. Üçüncü grup müşriklere gelince kardeşlerim müşrik münafık kimseler. Münafıklık yapanlar. Bunlar da liderlikten önde olmaktan hoşlanan ve bunu atalarından almış kimseler. Atalarının dinlerinin e, içerisindeki kalıntıların kendilerini koruyacağını düşünen kimseler. Böyle bir inançlı olan kimseler ve İslam'a karşı düşmanlığı bunlar gizliyorlar. Aynen Yahudiler gibi. Çünkü e, nefislerinin böyle canlarını çektiği şeyleri İslam tehdit ediyor. Başlandıkları şeyleri İslam ortadan kaldırıyor. Onun için İslam'a karşı düşmanlıklarını gizliyorlar. Ve rüya ve gösteriş için, rüya ve gösterişten dolayı ihlaslı, yani Müslüman olduklarını, ihlaslı olduklarını ortaya koyuyorlar. Bu münafıklığı.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 Evs ve Hazyaj kabileleri Boğaz Harbi'nden çıkınca bu adamın e, liderliği hususunda anlaşıyorlar. Daha önceden hiç kimseye böyle şey yapmamışlar. Yani adeta diyet etmemişler. Hiç kimse hakkında e, liderlik hususunda bir araya gelememişler. Bu adam hakkında Abdullah İbni ve İbni Selül hakkında bir araya geliyorlar. İfak ediyorlar ya. Yani. Bunun lider olması işte. Ve ona bir takım alametler yazıyor. diyorlar ki Medine'de o tanınsın, ona yönelinsin, onun bir mülkiyeti, hükümranlığı olsun diye. Böyle bir özellik veriyorlar. Ama bu arada aleyhissalatü vesselamın Medine'ye gelişi ve Medinelilerin, Hacri, Hazreş kabilelerin, e, kabilelerine mensup insanların da bu adamdan yavaş yavaş uzaklaşmaları onun için ani bir şey oluyor. Yani şoka giriyor adeta. Abdullah İbni Übey Selur. Zeybimizin Çünkü <gülüyor> Peygamber İslâhü Vesselam'ın kendisinin mülkiyetini yani hükümranlığını yetkisini alacağını düşünüyor. Bundan dolayı da pişmanlığını gizliyor İslam'a giriyor. Ama yani münafık olarak İslam'a giriyor. Gerçek manada değil. <Gülüyor> bu hususta Müslüm'de rivayet edilen bir hadis var Usame bin Zeyd radıyallahu anh adam bir eşeğin üzerinde arkasında da Usame küçük yaşta Usame radıyallahu olduğu halde ve eşeğin üzerinde de böyle hadis eden e, zekiye denilen bir şey var talan var onun üzerine biniyorlar e, şeye Censar'dan Ubadir bin İslami hastaymış onu ziyarete gidiyorlar. İslami ve Usami. Sonra bir meclise geliyorlar. İçlerinde Müslümanların, Yahudilerin ve müşriklerin bulunduğu bir meclise uğruyorlar. Orada İslam duruyor. Durunca tabi eşeğin e, afiyet olsun eşeğin e, çıkardığı toz meydana geliyor. Ondan sonra orada ee, Übey i̇bni Selim de var, Abdullah i̇bn İbni Selim de var. Hemen burnunu kapatıyor. İşte o hayvanı çıkardığından dolayı. Bu rahatsız oluyor yani. Ali Sırat İslam onlara selam veriyor. Onlara selam veriyor, Kur'an'dan ayetler okuyor ve hepsini Allah'a davet ediyor. Abdullah ibni Üvey diyor ki, sen söylediği şeyler güzel. Ama diyor bizi rahatsız ettin diyor. Bizim üzerimize toz kaldırdın. Bizi, bizi rahatsız ettin, toz kaldırdın. Ee, söylediğin şeyler, anlattığın şeyler güzel. Sen git mekanına yerine git. Şimdi dinlemek isteyenlere gelsinler sana, sen onları onlara anlat diyor. Bize eziyet etme meclisimizde, bulunduğumuz yerde diye böyle çıkışıyor o adam. Orada ee, sahabeden Abdullah ibn i Rav, e, Ravah'a da var. E, şairlerinden de e, nerede? Mutu'da şehit olmuş sahabelerden bir tanesi. O da hemen diyor ki bizim, meclis, bizim meclisimizi Kur'an'la kaplaya Allah'ın Resulü. Yani devam et diyor. sen de rahatsız değiliz. Semeye getiriyor. Biz bunları soruyoruz diyor. Nihayet de onlar bu arada bu mecliste birbirlerine giriyorlar. Birbirlerine sövmeye başlıyorlar. Hatta birbirlerine kaldırmaya başlayınca Al-Islam onları yatıştırıyor. Ve mutakibende bir e, şeyine biniyor. Oradan ayrılıyor. Ziyaret için geldiği Sa'd ibn Ubade'nin yanına gelince diyor ki biliyor musun Sa'd? Duydun mu diyor Abu Hübav'ın yaptığını yani Abdullah İbni e, Übey İbni Selül'ün yaptığını duydun mu diyor.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 böyle ön tarafa çıkartmak için bunu lider yapmak için hazırlanmışlardı ve Allah seninle hakkı getirdi. Ve nihayetinde de bu adamın diyor bu isteği arzusu Abdullah İbni Selin'in arzusu Beyler Selin arzusu boğazında kaldı diyor. Bundan rahatsız oldu. Buna müsamaha gösterdi. Çünkü o ben, Nebi Aleyhisselam gelmeden önce lider olacak her tarafa hükmedecekti. Herkes onu sayacaktı, <gülüyor> sevecekti, okuyacaktı. Oh, oh, bundan olunca, bundan dolayı diyor, sana bu şekilde davranmıştır, ona musamaha göster. Yapacağı şeyi yapmıştır ama sen ona e, musamaha göster, ona, onu affet diyor. Vadit Müslahmet. Allah aleyhissalatü vesselam'ı diyor. Ver verildiğine göre. Evet, bu dönemde kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Medine ahalisi içerisinde bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Onların hepsinin arasını bağlayacak böyle e, cahiliye cahiliye düşmanlıklarını önceden kaynaklanan böyle tartışmaları, kavgaları ve eee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 kendilerine karşı haplaşan kimselere karşı tek yumruk gibi değiller. Ve hiçbir müşrik bir Kureyşli'nin malını kuruyup muhafaza edemez. Ve bir Müslüman için, mümin iman eden kimse için Medine'de ihtiyaç eden, yeni bir şeyle ortaya atan ve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 Nihayetinde bu anlaşma e, üzere orada hayat devam ediyor. Bu esnada bu merhalede, bu aşamada kardeşlerim ve vesselam kıblenin değişmesini arzuluyor. Kıblenin o dönemde biliyorsunuz Medine'ye gelindiğinde belki makdise yani Kudüs'e doğru namaz kılmıyordu. O da ve vesselam da Yahudilerin böyle zelil olması için alçalması için çünkü onların e, döndüğü tarafa dönüyor ya onların e, böyle küçülmesi, alçalması için kiblenin değişmesini İbrahim Aleyhisselam'ın e, kiblesi olan Kabe'ye yönelilmesini istiyor. Ara ara böyle devamlı döğe doğru ki oradan bir vahiy bekler tarzda Sanki oradan bir vahiy, vahiy bekleyken da yukarıya bakıyor. Devamlı. Aleyhissalatü hani Vesselam. Çünkü Mekke, Mekke'deki kağıda ilk konulan, ilk yapılan ev ki Allah Azze ve Celle öyle diyor. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lel lebi bekkese mübareken ve hudan linnâs ve hudan lil alemin. Muhakkak ki ilk konulan yani ilk yapılan ev Mekke'deki Diğer bir isim de Bekke'dir. ait kelime de Bekke diye geçer. Bekke'deki Şabe'dir. Mübarek ve alemler için hidayettir. Bereketlidir ve alemler için hidayettir. Bu ev. Fihi ayatun deyyunatum ve makam ve İbrahim. Fihi ayatun deyyunatum makam ve İbrahim. Onda nefesli ayetler vardır ve İbrahim'in makamı vardır. Diyor. Allah Azze ve Celle açıkça ifade ediyor. İbni İsrağ'ın böyle ceyit bir senetle, iyi bir senetle rivayetinde diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyti makdise doğru namaz kılıyordu ve yukarıya doğru, semaya doğru çokça bakıp duruyordu. Allah'ın emrini bekliyordu. Allah Azze ve Celle şu ayetlerime indi. Kad nara tefallübe ve cehke sema <Sessizlik> muhakkak ki biz senin yüzünü semaya, göğe çevirmeni biliyoruz. Ene <gülüyor> Razı olacan, hoşnut olacan Kâbe'ye seni çevireceğiz. Even li şatral haram Şu halde artık yüzünü Mescid-i Haram'a çevirdiniz. Ayet geliyor. Emir geliyor. Müslümanlar o zaman e, kendilerinden daha önce vefat etmiş kimseler hakkında nasıl e, davranacaklarını, ne diyeceklerini bilemiyorlar. Allah Azze ve Celle yani işte acaba daha, daha önce Beyti Mahdis'e karşı namaz kılmış için insanların durumu nedir diye bilemeyince Allah'a sonra ve kanallahu li imanekum. Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Ayet-i diyor. Burada imanla kast edilen namaz. Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir. O Beyti Mahdis'e doğru namaz kılmış olanların namazları boşa gitmedi diyor yani. Burada bir de bakın namazın iman diye isimlendirilmesi var. İmanın artmasına, eksilmesine bir işaret var. Delil var burada. Evet. Ve delilsiz böyle aklı ermeyen kimseler e, bu Müslümanların kıblelerin çevrilmesi hususunda konuşuyorlar. O, o hususta da yine şu ayetler geliyor. Seyyahu li sufha minan nas ma an kublatihim allati kanu alayha. Beyinsiz ayak takımı kimseler dediler ki Müslümanlara bu iman eden kimseleri üzerinde bulundukları kıbleden çeviren neydi? Diyeceklerdir diyor. Bu be, Böyle beyinsiz kimseler, insanlardan beyinsiz kimseler üzerinde bulundukları kıbleden onları çeviren şey neydir? Nedir diyor. Böyle konuşmaya başlıyorlar. Ayet, قُلِّ اللّٰهَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَا اَتْرَاتٍ سُكِينَ Peki, doğuda, da Allah'ındır. Allah dilediğini doğru yola hidayet ederdi. Evet. Aleyhissalatü vesselam ilk öğle namazını e, Deniz Seleme içerisindeyken, yani Seleme oğullarının içerisindeyken öğle namazında öğle namazında kübleyi Kabe'ye dönmüş olarak kıblesini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 Evet, Buhari'nin beradan raiz ettiği hadis-i aleyhissalatü vesselam i e doğru, Kudüs'e doğru 16 veya 17 ay namaz kıldı. Medine'ye geldikten sonra. küblenin değişmesini istiyordu. Bundan hoşlanıyordu. Ve ikinci namazını ikinci namazını kıldı. Bununla birlikte bir toplulukla namaz kıldılar yani kıble değişmiş bir vaziyetteyken eee mescide harama bir vaziyetteyken onlarla birlikte, diğerslümanlarla birlikte namaz kılanlardan bir adam dışarı çıktı <gülüyor> ve e, böyle ruku halindeki namaz kılan bir mescit ahaletine uğrayınca diyor ki "Şehdu <gülüyor> billahi Allah şahit olsun ki diyor. Allah'ı şahit tutarım ki Söbi Aleyhisselam'la birlikte biz şey, Mekke cihetine kıblemiz Mekke ciheti olduğu, olduğu halde namaz kıldık. Yani Mekke'ye doğru namaz kıldık deyince onlarda o haldeyken hemen Beyti Vaktis'ten Beyti Haram'a doğru yani Kabe'ye Mekke'ye doğru namaz kılıyorlar. Subhanallah. İşte sahabenin imanı buydu. Sahabeden bir kişi geliyor şahitlik ediyor. Herkes ona inanmıyor. Hepsi birden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 Bu kıblenin tahvili çevrilmesi kardeşlerim iman eden kimseler için bir imtihan olmuştu. Allah Azze ve Celle'nin emrine bugün eğmek, ona itaat etme hususunda tam bir imtihan oluyor. Müşrikler, bu münafık müşrik kimseler ise Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın dinini böyle fesada uğratıyor. Karışıklıklar yaşatıyor diye propagandalar ve reklamlar yapmaya başlıyorlar.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 dönen kimseleri ayırt etmemiz için, bilmemiz içindir diyor. Yani bu kıblenin tahvili bundan dolayıdır. Allah Azze ve Celle birilerini orada ne yapıyor? Ayırt diyor. Safları ayrıştırıyor. Samimi kimselerle, iman eden kimselerle diğer kimseleri ayırt diyor. Ve inkanet ve kibiraten illa alellezine ehlallah. Bu durum bu durum Ağır gelir, ağır bir şeydir. Ancak kimlere ağır gelmez? İlla alellediine hadam Allah'ın ida ettiği kimselere ağır gelmez. Diğerlerine çok ağır gelir. Böyle bir şey. Bu neden Allah diyor iman etm. Allah imanlarınızı dahi edecek değildir. Çünkü Allah hepinatla raufur rahim Allah insanlara karşı çok rauf, çok bağışlayıcıdır diyor. Her şey Allah Subhanahu ve Teala'nın katında kardeşlerin mahsubtur. Yani <gülüyor> belirli bir süreyle hesapedilmiştir. Allahu Teala hiçbir iman eden, salih amel işleyen erkek veya kadın kim olursa olsun onun imanını, yaptığı ameli boşa çıkaracak değil, razı edecek değil. Sahabeden aşağı yukarı 10 kişi kıblenin tehvirinden çevrilmesinden önce vefat etmişler.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 Hani onların kıblesine doğru namaz kılınıyordu ya. Ağır bir darbe vurulmuş oldu. Yahudiler ondan sonra çıldırmaya başladılar. Evet. Ve nihayetinde Allah Hazretleri de müminlerin saflarını ayırtıştırdı. İman eden ve imanı üzere tevaplar olan kimselerle diğer kimselerin, münafık olan kimselerin saflarını ayırdırmış oldu. Bu ayet-kerimeler daha birçok şeye işaret ediyor biliyor musunuz? Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği, emrettiği, sahih olan hadislere iman eden kimselerle etmeyen dile bile ama, bile bile edip etmeyen kimseler için bir imtihandır. Bu ayetlerde geldiği gibi. Bunlar imtihan. Hepimiz imtihandayız. Yani ne kadar samiyiz? Allah Resulü ve Sellem'in getirdiği şeye karşı onun emrettiği şeye karşı ne kadar samimi, yaklaşımımız ne derece samimi bunu gösteriyor işte burada insanların ayakları, bazı insanların ayakları kayıyor, Allah Azze ve Celle ayaklarımıza sabitlik ver, Amin. dini üzere kalplerimizi sebat ettirsin kardeşler evet, günümüz inşallah haftaya devam edecek bugünlük burada kalıyoruz Allah'u alem ve sallallahu Muhammed Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ente ve etöbü ileyke Ne kadar oldu inşallah. <Sessizlik> Oo, bir saat oldu.